Ağzıbı Allah ﷻ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirribbal ala min. Salatu sallamu aleyküm ya sied alaülin ve laa khrin. Ve ilaajimil ambiayi ve al-mursaleen. Ve ilaajimil auliayi. Alhamdulillahirribbal ala min. Hep beraber namazı anlamaya çalışıyorduk. İslamın beş şartından biri olan namazı. Kelime i şahadetten sonra. Namaz gelir. Dünkü sohbetimizde söylemiştik. Mümin ile kafiri, mümin ile münafığı, zahiri olarak, görünüş itibariyle birbirinden ayıran namazdır. Yani birini namaz kılıyor, görüyorsak, onun mümin olduğuna şehadet edebiliriz. Göremiyorsak, Böyle bir şehadet söz konusu değil. Çünkü şahitlik görmeyi gerektirir. Bir de ibadeti anlamaya çalışırken önce iman sonra ibadet. İman insanın içindeki İslam, İslam ise insanın dışındaki iman demiştik. İmanı mutlaka dışarıya, ameline yansımalıdır. Yani, eğer biri iman etmişse, mutlaka salih ameli, ahsen ameli de vardır. Yoksa, imani ölü bir imandır. İmani, kendisini harekete geçirmeyen bir imandır. Böyle bir iman, son nefeste bizi kurtarmaz. Çünkü bizi hayatı yaşarken harekete geçirmiyorsa, bize ibadet yaptırmıyorsa, güzel şeyler yaptırmıyorsa, imanımız bizi yanlıştan, günahtan, şirkten alıkoymuyorsa, bu iman ölü bir imandır. Böyle bir iman son nefeste bizi kurtarmaz, biz de onu kurtaramayız. Namazı anlatmaya çalışmıştık. Namaz demek, müminin miracı demektir. Bir kul namaz kılarken Allah'ı en çok seven, Allah'ın en çok sevdiği Resulullah Efendimiz'in bulunduğu yerde bulunmak demektir. Önce bunu böyle anlamak lazım. Yani en sevgilinin huzurunda durduğu makamdır. Allah kurulunu oraya davet ediyor, onu peygamberinden, en sevdiğinden ayırmıyor. Ayırmadan onun makamında bulunduruyor namazda. Eğer biz namazı bir yük olarak görürsek, borç olarak görürsek, Namaz kıldığımızda sadece yükümüzü atmış oluruz, borcumuzu ödemiş oluruz. Ama namaz ne yüktür ne de borçtur. Bizi yaratan Rabbimizin huzuruna çıkıp onunla sohbet etmemizdir, halimizi ona arz etmemizdir. Derdimizi ona anlatmamızdır. Hayatı yaşarken yaptığımız yanlışlardan dolayı ondan af dilememizdir, mağfiret dilememizdir. Bu durumda Allah'tan da cevap gelir mi? Elbette ki. Mesela Ettehiyyatü'yü okurken hem Resulullah Efendimiz adına konuşuyoruz, hem Allah adına konuşuyoruz, hem melekler adına konuşuyoruz. Mutlaka o Ettehiyyatü'yü okurken hem kendimiz adına, Allah adına, melekleri adına konuşmamızın bir hikmeti olmalıdır. Bunu anlamak gerekiyor. Eğer biz bunu anlamazsak sadece namaz kılanı taklit etmiş oluruz. Namaz kılanları taklit etmiş oluruz. Herkesin ibadeti imanına göredir. İmanının kalitesine göredir. İmanı ne kadar kamilse ibadeti de o kadar kamil, o kadar kaliteli olur. Mesela ettehiyatı okurken ne diyoruz? et lillahi ve salavat. Bütün tahiyeler, tahiye demek hay olan bütün varlıkların tesbihleri, hamdleri, şükürleri, ibadetleri, zikirleri, bütün hay olan, diri olan bütün mahlukatın tahiyeleri, övgüleri lillahi ve selavat. Allah içindir. Bütün selavatlar da onun içindir. Herkes selameti ondan istiyor. Selam olan Allah'tır. Selam olan sensin Ya Rabbi. Her şey senin içindir. Bütün mahlukat sana hamd ediyor, seni tesbih ediyor, sana şükrediyor, seni zikrediyor. Ben de hepsinin hamdiyle sana hamd ediyor, şükrüyle sana şükrediyor, tesbihiyle de seni tesbih ediyorum. Diyoruz, Ettehiyyatü lillahi ve selavah dediğimizde. Buna karşılık Allah cevap veriyor. Allah'ın cevabını söylüyoruz bir de. Esselamu aleyke ya eyyühen nebi. Allah ona selam veriyor. Selamın üzerine olsun. Selamın senin üzerine olsun ey nebim, ey peygamberim. Bunu Allah söylüyor ama biz Allah adına da bunu da söylüyoruz. Resulullah Efendimiz bir daha cevap veriyor. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Selamın bizim üzerimize olsun ve salih kullarının üzerine olsun diyor. Devamında meleklerin söylediğini söylüyoruz. Evet. Melekler buna şahadet ediyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve şahide en Muhammed'e ve resulühu. Burada melekler söylüyor. Sonra sağımıza, solumuza selam veriyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kime selam veriyoruz? Resulullah Efendimiz Miraç'tan inerken kelime-i getiren meleklere selam veriyor. Ayrılık zamanıdır, ayrılırken bu selamı veriyor. Hem sağındakilere, hem sonundakilere. Ama biz Ettehiyyatı'yı okurken ne söylediğimizi bilmeden, anlamadan hemen okuyoruz. Mutlaka bunun çok hikmetleri vardır. Bunu anlamamız gerekir. İnşallah hep beraber anlamaya çalışacağız kısaca. Namaz vakti gelmeden önce, kulun önce namaza hazırlanması lazım. Abdest aynı zamanda namaza hazırlıktır. Mutlaka alimlerimizden duymuşuz. Hz. Ali Efendimiz abdest alırken yüzü sararıyormuş. Sahabeden biri soruyor, neden abdest alırken yüzün böyle sararıyor? Yani buyuruyor ki, birazdan Allah'ın huzuruna çıkacağım. Miraca çıkacağım. Ben sararmayayım, kim sararsın? Eğer abdest alırken sararıyorsa, acaba abdestte namazda nasıl bir hal alıyor, bunu Artık anlamak lazım. Hatta rivayet ediliyor, savaş esnasında Hz. Ali'nin bacağına ok saplanmıştı. Çıkaramayınca diyor Hz. Ali buyurdu ki ben namaza durayım öyle çıkarım. Çıkarması için parçalaması gerekiyor çünkü. Diyor namaza durdu, selam verdiğinde ne oldu dedi, çıkardık dediler. Çıkarmışlar farkında bile değildir. Sadece Hz. Ali mi böyle namaz kılıyordu? Yok. Sahabenin bir çoğu. Namazı miras olan bütün sahabe. Namazda Allah'ın huzurunda durmuş ve gerçek mirastır. Allah'ın olduğu yerde kul olmaz, abd olmaz. O tecelli ettiyse kulun varlığı orada olmaz. Dolayısıyla kulun kendini takması mümkün değildir. Ama kendimize bakıyoruz, kendi kıldığımız namaza bakıyoruz. Namazda bin bir türlü vesvese, bin bir türlü düşünce, bin bir türlü fikir. Namaz kılmadan aklımıza gelmeyenler namazda aklımıza geliyor. Niye? Şeytan bizimle oynuyor. Bunu bahane edip, benim gücüm buna yetmez, şeytani kovmaya gücüm yetmez demek bir insana, bir mümine yakışmaz. Ne buyuruyor de ayet-i kerimede? İblise, senin ihlaslı kullarım üzerinde hiçbir etkin yoktur, olmaz. Eğer etki varsa bu durumda kul ihlaslı değil demektir. Huzurda duramadı demektir. Ne yapmamız lazım? İhlası kazanmaya çalışmamız lazım. Rabbimize karşı samimi olmaya çalışmamız lazım. Geriye kalan ayetleri okumaya, anlamaya çalışacağız hep beraber. Sonra namaz nasıl kılınır hep beraber anlayacağız inşallah. Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Vallezîne hum anil leğvi mu'ridun. Onlar ki Allah müminleri tarif ediyor. Onlar ki boş söz duyduklarında yüz çevirirler. Birileri bile boş şeylerle meşgul oluyorsa ya da boş boş konuşuyorsa o boş konuşanlardan yüz çevirir. Onlarla oturup o boş sözlere dalmaz. Nedir boş sözler? Boş söz mutlaka bir de bizi yanlışa götürür. İşte falanca şöyle yaptı, falan kimse böyle yapmış, falan cemaat böyle yapmış. İşte siyasi partiler şöyle yaptılar, şu parti böyle yaptı. Boş söz. Yani ne dünyasına ne de ahiretine fayda vermeyecek söz boş sözdür. Dünyasına, ahiretine eğer fayda vermiyorsa o boş bir sözdür. Onlar boş ve faydasız sözler işittiğinde onlardan yüz çevirip giderler. Böyleleriyle muhatap olup konuşmazlar bile. Niye? İşleri var. Allah'a kul olmak, abd olmak gibi dertleri var. Allah'ın rızasını kazanmak gibi bir dertleri var çünkü. Valladimahum li zekati fa'ilun, onlar aynı zamanda zekatlarını verirler, temizlenmek için verirler. Valladimahum li furujihim hafizun, onlar namuslarını muhafaza ederler. Valladimahum li emanatihim ve ahdihim raud, onlar emanetlerine ahitlerine verdikleri söze riayet ederler. Nedir emaneti? Emaneti Allah'ın kendisine nefetti yürü. Emanet Allah'ın kendisine miras bıraktığı Allah'ın kitabı Kur'an, Resulünün sünneti. Bunlar hepsi emanet. Bununla beraber zahiri olarak da kendisine bir şey emanet edildiğinde emanetine evet, riayet eder, ahdine verdiği söze vefa gösterir. sözü En büyük sözü Allah'a vermiştir. Sana abd olacağız diye. Sen bizim Rabbimizsin diye. Her anda senin terbiyeni kabul ediyor, senin emrettiğini kabul ediyor, senin hükmünü kabul ediyorum diye Allah'a söz vermiş, vaatte bulunmuş bu vaadini yerine getirir. Müminler, وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلٰى سَلَوَاتِهِمْ يُحَاف۪ذُونَ Bir de onlar namazlarını muhafaza ederler. Namazı ikame etmeyi zaten tekrar tekrar buyurdu. Namazlarını muhafaza ederler. Namazı nasıl muhafaza ediyor? Namazın muhafaza edilmesi ne demektir? Namaz müminin miracıysa, Allah'ın huzurunda durmaksa, halini, derdini Allah'a arz etmekse, Allah'tan mağfiret dilemekse, dua etmekse, bu halini her anda muhafaza eder. Her anda Allah'ın huzurunda olduğunu bilir ve bu halini muhafaza eder, namazlarını muhafaza eder der. Allah'ın huzurunda, Allah'a verdiği sözde dururlar. اُلَٰيْكَ هُمُ varisun. Onlar varislerin, cennete varis olanların ta kendileridir. Cennete layık olanlar bunlardır dedi Allah. İnmel müminunellezine müminler ancak o kimselerdir ki izkurallahu Allah zikredildiğinde Allah dediğinde ya da yanında Allah denildiğinde vacilet kulubuhum onların kalpleri ürperir titrer. Ve idatuliyet aleyhim ayatuhu Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda Zadethum imana imanlarını arttırırlar. Allah'a olan muhabbetleri artar. Rabbim bana bunu böyle söylemiş deyince evet, ürperiyor ve imanını arttırıyor. Ve alâ rabbihim yetevekkelû Ve onlar bütünüyle Allah'a tevekkül ederler. Müminler. Bu vasıftakiler mümindir dedi Allah. Ayet devam ediyor. اَلَّذ۪ينَ يُقُومُونَ sela, Onlar namazlarını ikame ederler. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Kendilerine rızık olarak verdiğimizden infak ederler. اُلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمُنُونَ Hakka İşte hakiki müminler bunlardır. لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ Onların Rablerinin katında dereceleri vardır. Neye göre? Kendilerine verilen rızkı infak etmelerine göre, namazlarını ikame etmelerine göre, Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını arttırmalarına göre, Allah'a tevekkül etmelerine göre, Allah deyince kalplerinin titremesine göre dereceleri vardır. ve mağfiretâtun ve kerim ve onlar için Allah'tan bir mağfiret ve kerim bir rızık vardır. Allah onlara rızık deyince ekmek olarak anlamıyoruz. Kerim bir rızık. En büyük rızık Allah'ın zatıyla, sıfatıyla, esmasıyla tecellisidir. Kerim bir rızık. Bu rızık Allah'tan olunca, Rabbinin katından olunca kerim rızık. Allah'ın güzelliğinden, esmasından güzellik yani. Wel mu'minun ve wel mu'minat, Mümin kadınlarla mümin erkekler birbirlerinin dostlarıdır, birbirlerinin velileridir. Ya mudunu bil ma'aruf, ve yanhunu alil münker. Dostlukları nereden anlaşılır? Velilikleri, birbirine olan o velayetleri, dostlukları neden anlaşılır? Çünkü onlar birbirlerine iyiliği emreder, iyiliği, güzelliği tavsiye eder, kötülükten de nehy eder, men eder, kötülükten de onları korumaya çalışır. Böyle yapanlar birbirinin evet, velileridir, kardeşleridir, dostlaridir. Yok eğer kötülük yapıyor, kardeşini kötülüğe davet ediyorsa bu bunlar mümin değildir. Bu mümin kardeşliği değildir. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Evet, devam ediyor ayet. Vayi kumun ve onlar namazlarını ikame ederler. Namazı ikameyi anlatmıştık. Namazla ayakta dururlar. Namazla huzurda dururlar. Namaz onları ayağa kaldırır. Namaz onları Allah yolunda yürütür. Cennetin yolunda, Allah rızası yolunda yürütür. Namaz onları diri tutar, harekete geçirir. Ve yutunuz zekâ. Temizlenmek için verirler. Ve <gülüyor> yutûna Allah ve Allah'a ve Resulüne itaat ederler. Ulai ke seyir <gülüyor> hemhumullah. İşte Allah'ın rahmet edecekleri, rahmetinin içine alacak oldukları bunlardır. Allah bunlara rahmet edecek, merhamet edecek. İnna Allahu azizul hakim. muhakkak ki Allah aziz ve hakimdir. Bütün güç, bütün kuvvet, bütün şeref Allah'a aittir. Yaptığı her işinde mutlaka bir hikmet vardır. Ulayi kelli <Sessizlik> en an Allahu Allah'ın nimet verdiği kullar, şukullardır ki. Minen nebiyin, peygamberler. Min zürriyeti Adem. Evet bunlar Hazreti Adem'in soyundan gelmiş olan peygamberlerdir. Ve min men hamelna me'e Nuh. Bir de Nuh Aleyhisselam'la beraber gemide taşıdıkları o kimseler. Ve min zürriyeti İbrahim'e ve İsmail ve İsrail. Bir de Hazreti İbrahim İbrahim'in soyundan gelenler, Hazreti Yakub'un İsrail'in soyundan gelenler. Ummen mehedayna ve tebeyna. Bir de o hidayet verip seçtiğimiz kimseler. Bunlar öyle kimselerdi ki tutla aleyhim ayatul rahma onlara Rahman olan Allah'ın ayetleri okunduğunda her ve bukıya secdeye kapanır ağlarlardı. Ağlayarak secdeye kapanır, secdede ağlarlardı. Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman. Demek secdede ağlamak gerekiyormuş. Allah'ın nimet verdiği Seçtiği kulları böyleymiş. Peygamberler böyleymiş. Hz. Adem'den, Hazreti Nuh'dan, Hz. İbrahim'den, Hazreti Yakup'tan gelen bütün peygamberler bu haldeymiş. Allah'ın ayetlerini okur veya okunduğunda secdeye kapanıp ağlıyorlarmış. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Şimdi camide biri secdeye kapanıp ağlasa, evet, imam efendi senin namazın bozuldu der. Sanki Allah'ın ayetlerini hiç işitmemiş. İşitmemiş tabii. İşit size bunu söyleyebilir mi? Bunu söylemeye cesaret edebilir mi? Ayet devam ediyor. فَخَلَفَا مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ Sonra bunların arkasından bunlara halife olanlar yani bunların arkasından gelenler اَدَاُ <gülüyor> السَّلَا Namazlarını zayi ettiler. Namazın içini boşalttılar. Nasıl yapmışlar namazın içini boşaltırken? Secdede ağlamayı bıraktılar. Allah'ın huzurunda olduklarını unuttular. Miraç'da olduklarını unuttular. Ve tabe'u şehavat. Şehvetlerine tabi oldular. Nefislerinin arzularına, isteklerine tabi oldular. Onun için Allah'ın ayetleri okununca ağlayamıyor. Secdede ağlayamıyor. Allah deyince kalbi ürpermiyor. Allah'ın ayetleri okununca imani artmıyor. Allah'a güvenmiyor. Allah'a tevekkül etmiyor. Neden? Namazını zayi ettikleri için. Namazın içini boşalttıkları için. Bunun içinde nefislerinin arzularına, isteklerine tabi oldular. Vesuve, yelkuvne, gıyia. Evet. Bunlar. Gayya kuyusuna yuvarlanacaklar. Gayya kuyusu cehennemde bir kuyunun ismidir. O kuyuya yuvarlanmadan önce burada kuyuya yuvarlanmış. Nefsinin kuyusuna yuvarlanmış. Nefsinin mağarasına yuvarlanmış. Orada da gayya kuyusuna yuvarlanacaklar dedi Allah. Neden? Namazı zayi ettiklerinden dolayı, namazın içini boşalttıklarından dolayı, Namazı sadece bir takım hareketlerden ibaret zannedip bunu yapınca namaz kıldıklarını zannettiklerinden dolayı. Secde edip Allah'ın ayetlerini okuyup, secde edip ağlayamadıklarından dolayı. Ayet devam ediyor. İlla men ve amene ve amile salih. Ancak dedi Allah, eğer siz bu hale gelmişseniz Allah size imkan tanıyor. Eğer iman ederseniz, önce iman dedi, böyle yapanlar iman etmemiş dedi yani. Sadece tahrivi olarak kılıyorsa namazı, imanı tatmıyor demektir. Eğer böyleyseniz, eğer iman ederseniz, tövbe ederseniz, Allah'a dönerseniz, salih amel işlerseniz, bu müstesna dedi. Eğer böyle yaparsanız, o ulayike girulun cennet işte böyle tevbe edip Allah'a dönüp iman edip tevbe edip salih amel işleyenleri cennete koyacağız bunlar cennete girecek dedi ve la şey'a hiçbir şekilde hiç kimse Allah tarafından zulme uğratılmaz zulmeden kendi kendisine yapmıştır eğer ibadet yapıyorsan mutlaka ibadetimizin hakiki olması gerekir. Allah taklidi ne imanı ne de ibadeti kabul etmiyor çünkü. Eley telzi kezibu bir <gülüyor> O dini yalanlayanı gördün mü? Dini yalanlayanı görüyor musun? Biliyor musun o nasıldır? Dini yalanlayanlar nasıldır? Aslında dini tasdik ettikleri söylüyor ama İman ettiğini söylüyor. Aslında dini yalanlıyor. Allah'ın dinini yalanlıyor. Nasılmış onlar? Fezalikelledi ceddeul yetim. Onlar yetimi itip kalkıyor. Yetim demek kimsesiz demek. Koruyucusu olmayan demek. Ana babası olmayan. Dolayısıyla koruyucusu olmayan gücünün yettiği kimse eğer biri birine gücü yetiyorsa onu itip kalkıyorsa karşısındaki yetimdir eğer bir patron işçilerini itip kalkıyorsa gücü yetiyor niye? İşçiler orada çalışıyor çünkü ona muhtaçtır bu durumda patronun karşısında onlar yetim gibidir onları itip kalkıyorsa onları ciddiye almıyorsa Allah'ın yeryüzündeki halifesi gibi görmüyorsa. Evet, onlar yetimi itip kakar. Gücünün yettiğini itip kakar. Sadece itip kakmak elle değildir. Diliyle, haliyle bunu yapar. Ve yahud ala ta'amil miskin. Miskinleri. Miskin demek açlıktan Karnı beline yapışmış kimse demek. Miskin demek sakin oldu. Öyle o kadar çaresiz ki yerine çakılıp kalmış. Hiçbir şey yapamıyor. Gücü bir şey yetmiyor. Miskin, fakir ama fakirden daha aşağı çok yoksul manasında. Miskinleri doyurmuyor. Dolayısıyla doyurmayı da teşvik etmiyor. Doyurmak yetmiyor yalnız. Yani hem miskine fakiri hem doyuracak hem doyurmaya davet edecek ama kafir bir kafa münafık bir kafa müşrik bir kafa ne diyor evet, Allah ayet-i kerimede buyuruyordu müşrikler dediler ki Allah'ın doyurabildiği kimseyi biz mi doyuracağız Allah dileseydi onu doyururdu Allah dileseydi ona mal verirdi Allah vermemişse biz mi vereceğiz Bizim bebemiz yanlış olur dediler. Bu müşrik bir kafanın fikridir. Allah öyle değil. Allah mazca, mevkice kimini kimine üstün kılar ki her ikisi de kazansın diye, ahiretini kazansın diye. Zengin verir kazanır, fakir alırken kazanır. Neyi kazanıyor? Zengin verirken Allah'ın rızasını kazanıyor. Allah'a olan imanını ispatlıyor. Ya Rabbi seni maldan daha çok seviyorum. Senin emrini maldan dünyadan daha çok seviyorum. Sen ver demiştin veriyorum. Fakir nasıl kazanıyor? Zengin ona verdiğinde, evet o da Allah'ın ikramı olarak onun üzerinden onu görür. Rabbim bu kul üzerinden bana ikram etti der. Aynı zamanda o kulü da sever. Niye? Çünkü Allah'ın Kerim ismi, Rezzak ismi, Vehhab ismi okul üzerinden tecelli etti. Okul bu isimlerin tecellisini aldı, veren. Öteki de ona bakıp onu sever. Allah'ın Vedud ismi her ikisinde tecelli eder. Okul veren, ona rahmet ettiği için aynı şekilde Rahim ismi onda tecelli eder, karşısındakinde de tecelli ediyor. Eğer bakıp nimeti getirene teşekkür ederse Allah'a şükrederse her ikisi de kazanıyor. Yok işte şu bana verdi derse Allah'ı unutursa kaybeder. Allah bana verdiği ben ona teşekkür etmesem de olur dese gene kaybetti. Ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Nimete vesile olana teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Evet o dili yalanlayanlar miskinleri, fakirleri doyurmaz, doyurmaya davet etmez, teşvik etmez. Ve lil musallin. Veyl olsun. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Eğer böyle yapıyor bir de namaz kılıyorlarsa onlara da onların namazına da yazıklar olsun. Onlar kendilerine yazık etmişlerdir. اَلَّذ۪ينَهُمْ اَنْسَلَاتِهِمْ سَاحُونَ Onlar kendi namazlarında sehv içindedirler. Kendi namazlarından haberleri yoktur. Namaz kılıyor ama namazdan haberi yok adamın. Namazı eğilmek, kalkmak olarak anlamış ki yetimi İtip kalkıyor, miskini doyurmuyor, bir de namazla kılıyor. Namazından da haberi yok. Evet, ona da, onun kıldığı namaza da yazıklar olsun. Onlar namazlarından gafildirler. اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَعُونَ Onların namazı sadece görünüştedir. Sadece görünüşte namaz kılıyor ama namazın içi yok, içi boş. Çünkü namazdan gafildir. Huzurda duruyor. Namaz miracı olmamış. Allah'ın huzurunda durmuyor. Her tarafta dolaşıyor, konuşuyor. Sözde namazdadır. Namazından habersizdir. Namaz kılmıyor değil. Namazı kılıyor. Namazından habersizdir. Namazda olduğundan habersizdir. Allah'ın huzurunda olduğundan habersizdir. ve نَعُونَ الْمَعُونَ Bununla beraber onlar... Başkalarına ikram etmeyi de men ederler. Böyleleri iyilik yapmadığı gibi, ikram etmediği gibi, doyurmadığı gibi başkalarını da men eder. Nedir mesela? Seni ne ilgilendirir? Falancak filan sen kendine bak. Gemisini kurtaran kaptandır diyor. Sen gemiyi kurtarmak istiyorsan gemiyi Allah'a emanet etmen lazım. Allah'ın emrettiğini yapman lazım ki gemi kurtulsun. Gemi sana kalırsa batar. Bununla beraber Allah hiçbir şekilde namaz kılınmazsa olur demedi. Mesela oruç için öyle söylemedi. Hastaysanız veya yolcuysanız, seferdeyseniz orucu erteleyin dedi. Sonra sayıyı tamamlayın dedi. Ama namaz için böyle bir hüküm yok. Eğer su bulamıyorsan teyemim yap dedi. Bir tehlike varsa yolcuysan binek üzerinde namaz kıl dedi. Binek üzerinde. Yani deve üzerinde, at üzerinde veya şimdiki zamanda arabada, gemide, uçakta. Her ne olursa olsun namazı binek üzerinde kıl dedi. Hatta bir tehlike varsa namazı yürüyerek kıl dedi. Hiç fetva yok. Bununla beraber Resulullah Efendimiz beyan ediyor. Eğer ayakta duramıyorsanız oturarak kılın dedi. Oturarak kılamıyorsan yatarak kıl dedi. Yatarak da kılamıyorsun kıpırdayamıyorsun. Başınla kıl dedi. Başınla akılamıyorsun. gözlerinle kıl dedi. Onun için namazın kazası olmaz. Namazın kazası yok. Tabi namazın ne olduğunu anlamayınca kazaya da bırakıyoruz. Sonra kaza ediyoruz diye sanki namazı kıldığımızı zannediyoruz. Ben ayetlerin sadece mealini okuyup kısaca anlatsam tamamlarız inşallah. Yoksa tamamlamak biraz zor olur. O Allah'ın kitabına tutturmuş olanlar namazı ikame edenler Onlar kendilerini ıslah etmişlerdir. Allah'ın kitabına sarılıp namazı ikame edenler nefislerini kendilerini ıslah eder. Namazı kılıp bitirdiğiniz zaman Allah'ı zikredin. Ayaktayken, otururken, yanlarınız üzerine yatarken Allah'ı zikredin. Gönlünüz mutmain olunca, Allah'ın huzuruna hazır olduğunuzda kalkın, namazı ikame edin. Namaz önce Allah'ı zikredin derin. Gönlünüz mutmain olunca, yani huzura hazır hale gelince kalkın, namazı ikame edin. Muhakkak ki namaz, müminler üzerinde belli vakitlerde farz kılınmıştır. Beş vakittir, vakitleri bellidir. Ama zikrin zamanı yok. Ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken Rabbinizi zikredin. İnni ana Allahu la ilahe illa ana fa'budni wa aqim is-salate Evet, ben Allah'ım dedi. Allah benim dedi. Benden başka ilah yok kulluğunu bana yap. Nasıl yapayım ya Rabbi? diyorsanız فَاَقِمِ السَّلَا Namazı kıl لِلزِّكْر Bu namazı kılarken beni zikretmek için beni hatırlamak için benimle olmak için namaz kıl. Namaz kılarken benim huzurumda dur. Benimle olmak için namazı kıl. Sabır ve namazla, sabır ve duayla Allah'tan isteyin. Muhakkak ki sabır da, namaz da Allah'tan haşyet duyanlardan başkasına ağır gelir. Sabır ve namaz Allah'tan haşyet duyanlardan başkasına ağır gelir. Eğer biri Allah'tan haşyet duyuyorsa sabretmek de ona ağır gelmez. Namaz da ona ağır gelmez. Namaz kılarken de sabretmesi gerekir çünkü. Evet. Ey iman edenler, iman ettiğini iddia eder. Sabır ve namazla Allah'tan isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Eğer bir şeyi Allah'tan istiyorsak, bu da Allah ne buyuruyor? İste'inu bisabri ve selah. Sabır ve namazla, sabır ve duayla, sabır ve çaba gayret sarf ederek Allah'tan isteyin. Allah sabredenlerle beraberdir. Bu sabır sana Allah'ın beraberliğini kazandırır ve mutlaka başarıya ulaşırsın demektir. Duan mutlaka kabul olur demektir. Neden? Çünkü Allah seninle beraberdir. Sabrettik ve namaz kalıp dua edip istediğin için. İnne ladin ve amelü <Gülüyor> salihat ve ekimü ve atu zekâ muhakkak ki iman edenler salih amel işleyenler ve namazını ikame etmiş olanlar zekatını verenler lehum ejrhum in derbihim onların ecirleri bu amellerinin karşılığı Allah katındadır. Vela kufun aleyhim vela hum yahzenun onlar için bir korku da yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Allah onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar kelamını veliler için kullanıyor benim velilerim için hiçbir korku yoktur onlar mahzun olmazlar ve onlar için hiçbir korku yoktur kimmiş demek ki aynı zamanda veliler iman edenler, salih amel işleyenler namazı ikame edenler, zekati verenler vermek için temizlenmiş olanlar o kimseler ki Rablerinin yüzünü, başını, zatını, cemalini isterler. İsterken sabrederler. Waladin sabr'u ibtiga veşi Rabbihim. Rabbinin yüzünü ister, cemalini ister, ama sabr ediyor. Ele hemen olsun demiyor. Bu <gülüyor> alki namazı ikame eder. وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ Kendisine rızık olarak verdiğimizden infak ederler sırren ve alaniye hem bunu gizliden yapar hem açıktan yapar yani gayesi Allah rızasıdır Allah'ın cemalidir onun için verirken insanlar görsün diye değil ya da kendisine teşekkür edilsin diye değil Allah için yapıyor bunu hem gizliden yapar hem açıktan yapar ve etreune bil hasenati seyyie kötülüğü iyilikle def eder. Bir yanlış yaptığında bir güzellik yapar, onisiler. Kendisine bir kötülük yapılsa o kötülük yapanın kötülüğüne karşılık iyilik yapar, o kötülüğü iyilikle def eder. Büyük insan. Unayke lahum ukhbat dar. İşte güzel Sonuç, güzel yurt, hayatının son güzelliği onlara aittir. Rabbinin cemarını istiyor, ediyor, namazını ikame ediyor. Allah'ın kendisine rızık olarak verdiğinden infak ediyor, gizli ve aşikare, bir de kötülüğü iyilikle def ediyor. O kimseler ki Allah zik edildiğinde onların kalpleri titrer, kalpleri ürperir. Allah'a aşık Allah deyince kalbi ürperiyor. Ve sabirine ala ma kendisine bir musibet geldiğinde bir musibet isabet ettiğinde sabırlıdır, sabırlı davranır. Buna sabr ediyor, isyan etmiyor, feryat etmiyor, Allah'a itiraz etmiyor yani ve mukimisselam namazlarını da ikame ederler bunlar ve mimarizknahum yunfikum bunlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de infak ederler işte kazananlar kazanmaya layık olanlar müminler bunlardır inellezine yetlune kitaballah o kimseler ki Allah'ın kitabını okurlar dinlerler. Ve kâmusla namazlarını ikame ederler. Ve en fakumi ve alaniye kendisine rızık olarak verdiğimizden gizli ve aşikare infak ederler. Allah yolunda verirler. Yazüne ticaretenden tebura. işte bunlar gerçek manada Allah ile bir ticaret yapmışlar ki asla zarar etmeyecekleri bir ticaret. Kazançlı ticaret budur dedi Allah. Eğer dikkat ediyorsak Allah imam diyor, salih amel diyor, namazı ikame diyor, rızık olarak kendisine verdiğimizde infak diyor, zekati vermek diyor. Bunları birbirinden ayırmıyor. وَالَّذ۪ينَ اسْتَجَابُ li Rabbihim. Onlar ki Rablerinin davetine icabet ederler. Rableri onları kendisini davet etmiş. Onlar da Rablerinin davetine icabet ederler. Ve akamu'salah. <السَّلَة> Onlar namazı ikame ederler. Allah nereye davet ediyor? Huzuruna davet ediyor. O da huzura çıkıp miraca çıkıyor. Davete icabet ediyor. Ve emruhum şura بينهم. Onlar bir iş yaptıklarında aralarında istişare ederler. Evet, i̇stişareyi Allah adına yaparlar. Bunu böyle yaparsak acaba Allah razı olur mu, olmaz mı? Allah sever mi, sevmez mi? Bu hayırlı midir, değil midir? Deyip işlerini aralarında istişareyle yaparlar. Ve ekamü selah. Namazlarını ikame ederler. Ve emruhum şura beynehüm. Bunlar e, işlerini aralarında istişareyle yaparlar ve memrahzdakna hum Bir de kendilerine rızık olarak verdiğimizde Allah yolunda infak ederler. İnma veliyukumullah ve resulumuz. Sizin veliniz, sizin dostunuz Allah ve resulüdür. Ve'l-lezine amenu ve iman edenlerdir. <gülüyor> sizin veliniz Allah Resulî ve iman edenlerdir. Kimdir o iman edenler? اَلَّذ۪ينَ يُقُيْمُونَ السَّلَا Onlar ki namazlarını ikame ederler. Namazı ikame etmeyenden dost da olmuyormuş. Ona mümin de diyemiyormuşsun. وَيُحْدُونَ <gülüyor> الزَّكَةَ Zekatlarını verirler, temizlenmek için verirler. وَهُمْ <gülüyor> رَاكِعُونَ Bir de onlar ruku ederler. Bunu ruku diye anlamak yetmez. Çünkü namazı ikame başta geldi zaten. Ruku etmek demek, Allah'ın huzurunda eğilmek demek, İşittik ve itaat ettik demektir. Ya Rabbi sen emrettin, işittim bu itaat ediyorum, kabul ediyorum ve hemen gerekeni yapıyorum. Ruku edenler, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahirete iman edenler, namazı ikame edenler, zekatı verenler imar eder. Onlar Allah'tan başka kimseden korkmayan kimselerdir. İşte hidayete ermiş olanlar da bunlardır dedi. Demek mescidi, mescidleri imar edenler, evet kimlermiş? Allah'a ve ahirete iman eden, namazı ikame eden, zekatını veren kimselerdir ki bunlar Allah'tan başka kimseden de korkmazlar. Bu Skur filki tabi İsmail. Kitapta İsmail Aleyhisselam'ı da hatırla ki, an ki innehu kâne sâdiqa lu vâdî ve kâne O vaadinde sadık bir kuldu. Sıddîk bir kuldu. O nebî ve resûldü. Özelliği neymiş? ve kâne ye'mru ehlehu bisselâti ve zeka O kendi ehline, ailesine, kendisine iman edenlere, tabi olanlara namazı ikame etmeyi emrediyordu. Zekatı yani temizlenmeyi, temizlenmek için vermeyi emrediyordu. Ve kana inda rabbih O Rabbinin katında razı olunmuş biriydi. Allah'ın rızasını kazanmış biriydi. Özelliği neymiş? Sadık, ailesine, kendisine iman edenlere, kendisiyle beraber olanlara namaz kılmayı ve temizlenmek için vermeyi emrediyordu. Bu durumda Allah bize neyi tavsiye ediyor? Eğer siz de sadıklardan olmak istiyorsanız, Allah'a karşı sadakatinizi ispatlamak istiyorsanız, hem bunu kendiniz yapar hem de ailenize bunu emreder, tavsiye edersiniz. Sizinle beraber olanlara namazı ve zekatı tavsiye emredersiniz. ve mur ehleke ailene ehline namaz kılmayı emret ve sabir aleyha sen de ona sabret namaza sabırla devam et la neseluke rizken nahnu biz senden rızık istemiyoruz Seni biz rızıklandırıyoruz. <Sessizlik> Muhakkak ki akıbet, sonuç, son kazanan takva ehlidir. Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirendir. Ne, ne buyurdu ya Allah? Ben senden rızık istemiyorum dedi. Seni ben rızıklandırıyorum. Benim senden istediğim şey nedir? Ailene namazı emret. Sen de namazı kılarken namaz kılmaya devam et ve buna sabret. Lohman Aleyhisselam oğluna nasihat ediyor. Ya Büneyye, ey yavrum, oğlum, evladım. Ekrimi selam, namazı ikame et. Ve'mur bilme'ruf, iyiliği emret, iyiliği tavsiye et. Ve'nhe' anil münker, kötülüğü men et, yasakla. Ve'sbir ala ma esabek, sana isabet eden, musibete sabret nezareke min azmül umur işte bu azmedilmesi gereken çaba gayret sarf edilmesi gereken işlerdendir yani senin bunu yapabilmen için azimli olman gerekir bunun için çaba gayret sarf etmen gerekir evet namazı kılarken iyiliği emrederken kötülükten men ederken başına gelen belaya musibete sabrederken azmetmen gerekir bunun için çaba gayret sarf etmen gerekir bunlar şaba gayret sarf edilmeye değer olan işlerdir layık olan işlerdir evet. Zekeriya aleyhisselam mihrabta namaz kalarken melekler hitap ediyor Allah seni Yahya isimli bir çocukla müjdeliyor dedi o Allah'ın sana ihsan ettiği evlat Allah'tan gelen kelimeyi, yani kitapları tasdik edecek bir efendi, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak denildi. Buradan neyi anlamamız gerekiyor? Allah kuluna hitap ediyormuş, müjdeliyormuş. Nerede? Namazda. Zekeriya aleyhisselam namazda, mihraptayken. Zekeri Aleyhisselam'da mihraptar namazdayken Allah ile konuşuyor mu? Meleklerle konuşuyor mu? Evet. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler. Eğer müminseniz. La tekrebu salate ve entum sukara. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. hatta ma tekulun. ne zamana kadar ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayı. Peki biz namaz kılarken ne söylediğimizi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Hadi bakalım. Allah namaza yaklaşma dedi. Ne söylediğini bilinceye kadar namaza yaklaşma. Sarhoşken. Kaç türlü sarhoşluk vardır? Sarhoş bilmiyor. Ne söylediğini bilmiyor. Ne söylediğinden haberdar değildir. Sadece içki sarhoş etmiyor. Dünya da insanı sarkoşa eder. O kadar sarhoş eder ki adam namazdayken para sayıyor. Kasada kaç parasının olduğunu sayıyor ya da kaç para kazanacağını düşünüyor. Sarkoşa bak, hiç kendinde değil. Dünya sarhoş etmiş onu. Veya nefsi öyle bir Taraflara sürüklüyor ki, namazdayken bile o nefsinin arzusuyla uğraşıyor, meşgul oluyor. Ya da nefsi onu öyle bir alt etmiş ki, yani namazdayken bile birileriyle kavga ediyor. Birileriyle dövüşüyor, Vuruyor, kırıyor. Birilerine kızıyor. sarhoş. Bu sarhoşluğun bir türüydi. Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın dedik. Peki ne söylediğimizi bilmiyorsak hem de namaz kıldığımızı zannediyorsak halimiz nasıl olur? Bilmiyoruz. Fatiha'yı okuyoruz ne dediğimizi bilmiyoruz. Eğiliyoruz. Sübhane Rıbiyyel Azim diyoruz. Ne söylediğimizi ne biliyor ne de tefekkür ediyoruz. Başımızı secdeye koyuyoruz. Sübhane Rıbiyyel Ala diyoruz. Ne söylediğimizi bilmeden başımızı kaldırıyoruz. Ne söylediğimizi bilmeden namaza yaklaşma diyor burada iş. Ben yanlış anlamadım değil mi? Eğer biri ne söylediğini bilmezsen namazın olur derse, acaba ne söylediğini bilmeyen, bilmeden namaz kılanların günahına girmiş olmaz mı? Onlara bu fetvayı bu şekilde verelim. Eğer Resulullah Efendimiz Fatiha'si olmayanın, Fatiha'sız namaz olmaz dediyse, bu durumda Fatiha'nın manasını bilmiyorsa gene Fatiha'si yoktur. Allah bir de münafıkları anlatıyor. Münafıkların nasıl namaz kıldığını anlatıyor. İnnel münafikîne yuhadî'ûne Allah. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışır. Ve huve khâdi'ûhum. Onlar sadece kendilerini kandırırlar. Nasıl kandırıyorlar? Yani ibadet yaparak Allah'ı kandırıp cennete gireceklerini zannediyorlar. Allah onların gönlündekini bilmiyor mu? Kalbini bilmiyor mu? Ama Allah ne buyurdu? Onlar sadece kendini kandırıyor. Ve ida kamu ile sela. Onlar namaza kalktıkları zaman münafıklar. Namaz kılıyorlarmış. Namaza kalktıkları zaman kamu kusala, üşele üşene, sıkıla sıkılar namaza kalkıyor. Namaz ona ağır geliyor. Namazı anlamamış. Namazın olduğu olduğunu, namazın aşığın maşrukuyla buluşması olduğunu, alemlerin Rabbi olan, kendisini yaratan Rabbinin huzuruna çıkıp halini ona arz etmesi, istihbar etmesi, sevgisini, aşkını, muhabbetini ifade etmesi gerektiğini anlamamış. Namazı böyle anlamamış. Onun için namazı bir yük gibi görüyor, bir borç gibi görüyor. Kaharken üşene üşene, yükünü bırakmaya gidiyor. Borcunu ödemeye nas <gülüyor> Gösteriş yapar. Sadece insanlara gösteriş yapıyor. Dışarıdan bakan bu Müslümandır, bu mümindir, bu namaz kılan hatta bu takva ehli biridir der. Gösteriş yapıyor. Dışarıdan böyle görünsün diye yapıyor. Böyle yaparken Allah'ı kandırdığını zannediyor. Ve la yezkurun Allahe illa kalilâ. Bunlar Allah'ı da çok az zikrederler. Allah'ı da zikrediyor ama Allah'ı çok az zikrediyor. Bu münafıklar Allah'ı az ediyor ama bizim münafıklar Allah'ı zikre karşıyadır. Hadi az zikretmek orada kalsın, Allah'ı zikre karşıyadır, Allah'ı zikir yoktur diyor hiç. Allah onların infaklarını kabul etmez buyurdu. Onların infaklarının kabul olmasına mani olan şey şudur. Onlar Allah ve Resulünü aslında inkar ediyorlar. Yalancı. Allah ve Resulünü inkar ediyor. Kendi içinde. Kendi gönlünde. Onlar namaza gelmezler dedi. وَلَا يَعْتُونَ السَّلَامُ onlar namaza gelmiyor. Nasıl geliyorlarmış? İlla vehum kusala. Ancak zorlanarak, üşene üşene, zoraki geliyor namaza. Yani aşkla, muhabbetle, huzura gelmiyor. Zoraki geliyor. Vela yunfikun. Onlar infak etmiyor. Dünyayı seviyor, derdi dünyadır. Onun için Allah yolunda infak etmiyor. Bu münafıklıktır diyor Allah. Allah. İlla vehum çarihun. Verirken, istemeye istemeye veriyor. Vermeyi çirkin kerif geliyor Yani verirken zorlanıyor. Aşkla, muhabbetle Allah yolunda infak etmiyor. Verirken zorlanıyor. Verirken zorlanıyor. Namaza kaharken zorlanıyor. Namaz kılarken zorlanıyor. Allah ne onun infakını kabul ediyor, ne namazını kabul ediyor, ne de onu kabul ediyor. Allah söylüyor. Evet. Allah buyurdu ki onlardan biri öldüğünde onların üzerinde namaz kılma. Onların kavri üzerinde de durma. Onlara dua etme. Onlar için istiğfar etme. Çünkü onlar Allah ve Resulü'nü inkar etmişler. Dilleriyle söylediklerine Namaza durduklarına bakma. Onlar Allah ve Resulü'nü inkar etmiştir. Kafir olarak ölmüşler onlar. Hatta Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Münafıklar cehennemin en alt tabakasındadır buyuruyordu. Ve bunlar fasık olarak ölmüşler. Fasık. Allah buyuruyor ayet-i kerimede. Buyuruyor ki şeytan içki ve kumarla Aranızda kin ve düşmanlık meydana getirmek ister. Demek ki içki ve kumar, bütün uyuşturucular buna dahildir. Ne yapıyormuş? Müminler arasında kin ve düşmanlığa sebep oluyormuş. Kim yapıyormuş bunu? Şeytan dedi. ma yürüdüş şeytan. Şeytan bunu irade ediyor ve şeytan bunu böyle istiyor. Aranıza kin ve düşmanlık koymak için sizi içki ve kumara davet edip, içki içirip size kumar oynatıyor. Başka ne yapmak istiyor? Sizi Allah'ı zikretmekten ve namazı kılmaktan alıkoymak istiyor. İçki ve kumar bir de ayrıca ne yapıyormuş? Bizi Allah'ı zikretmekten alıkoyuyor, aynı zamanda namaz kılmaktan alıkoyuyormuş. Hal böyleyken, bunu anladıktan sonra, Tehel Entum مُنْتَهُونَ Siz bundan vazgeçtiniz değil mi? Allah soruyor. Siz artık içkiden ve kumardan, şeytana uymaktan vazgeçtiniz değil mi? Ne diyoruz? Evet ya Rabbi, vazgeçti. Hangimizde böyle bir hal varsa, bütün mümin kardeşlerimiz için ne diyoruz? Evet ya Rabbi, vazgeçti. İnsanı kulukı <gülüyor> helva. Muhakık insan hırslı yaratılmıştır. Hırslı. Kendisine bir zarar dokunduğunda feryat eder. Kendisine bir hayır dokunduğunda da onu alır ama başkalarını men eder. Ama bunun istisnası vardır. İllen müsellin. Namaz kılanlar bunun dışındadır. Namaz kılanlar böyle değildir dedi Allah. Onlar namazlarında daimidirler. Daimi olarak huzurda dururlar. Onlar namazlarını muhafaza ederler. İşte cennet bunlara ikram olunur buyurdu. Kıyamet günü cehenneme gidenler, evet, kaybedenlere neden buraya geldiniz diye melekler soruyormuş. Onlar derler ki: "Kalu lemneku minen musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Allah'ın huzuruna çıkanlardan değildik. Allah'a hesap verenlerden değildik." Evet, kaybedenler için Allah buyuruyor. Felasetleke ve la O ne tasdik etti ne de namaz kıldı. Ne sadaka verdi ne de namaz kıldı. Velakin ve Ama o hem yalanladı hem de yüz çevirdi. Ger gerçek şu ki andolsun ki temizlenen kurtuluşa erer, saadet'e erer, kendi nefsini temizleyen. Ve zekeresme Rabbihi feselda. Bir de Rabbinin ismini zikredip namaz kılan. Eğer biri temizlenecekse Rabbinin ismini zikredip namaz kılmalıdır. Bunu yapan temizlendi. Bel tu'sirun el hayata'd-dünya. Hayır dedi ya Allah. Siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Eğer dünya hayatını tercih etmeseydiniz hem temizlenmek için Rabbinizi zikredip namazı kılardınız. Ve ahirette ve ebedidir. Oysa ki ahiret hem daha hayırlı hem de ebedidir. Evet. Neyi anlamaya çalıştık hep beraber? Allah'ın namazı ikame et, emrini anlamaya çalıştık. Olmazsa olmazmış. Hafife alınacak bir ibadet değilmiş. Onun için ne buyuruyor Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Namaz, dinin direğidir. Dinin direği demek, bir çadır kurulduğunda ortaya bir direk konur, o direk yıkılırsa gerisi yıkılıyor. Dinin direği. Yine Resulullah Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam, Namaz kılan kimse, kiminle konuştuğunu eğer bilseydi, bunu anlasaydı, bunu tatsaydı, namazdan çıkmayı istemezdi. Namaz hep devam etsin isterdi. Hep namazda kalayım isterdi. Allah Tuva Vadisi'nde Hz. Musa'ya, ''Ya Musa elindeki nedir?'' diye sorunca, Hz. Musa başladı anlatmaya, ''Ya Rabbi bu benim asamdır.'' bununla hayvanlarımı güdüyorum ağaçtan yaprak onlara dökmek için kullanıyorum gerektiğinde bunu kendimi koruyorum uzatırsa uzattı lafı niye uzatıyor? Allah'ın huzurundadır, huzurunda kalmak için, onunla konuşmak için namaz müminin miracı niye Allah'ıyla konuşmak istemiyoruz yoksa biz Allah'ın bize şah damarımızdan daha yakın olduğuna iman etmemiş miyiz? Ne yana dönersek dönelim. Rabbimizin veşi oradadır. Buna iman etmemiş miyiz? Etmişiz. Rabbimizin bizi çepeçevre hata ettiğine iman etmemiş miyiz? Etmişiz. Niye beraber olamıyoruz? Çünkü beraber olmak için aklını kullanmak gerekiyor. Tefekkür etmek gerekiyor. Düşünmek gerekiyor. Onun için namaz zor iş. Namaz büyük iş. Namaz müminin en ağır işidir. Namaz kolay değil. Öyle eğilip kahmakla namaz olmuyor çünkü. Namazı kılan arşa çıkmalıdır. Arşa. Arşa çıkmak elbette ki zordur. Yerde sürülmek varken, dünyayla, parayla uğraşmak varken, evle, çoluk çocukla uğraşmak varken niye arşa çıkalım? Niye kendimizi yoralım? Ama miracı olmayanın namazı olmaz. Arşa çıkman gerekiyor söyledim biraz önce Allah'ın sevdiği, Allah'ı seven en kamil manada seven kul, evet Resulullah Efendimiz'dir. Onun durduğu yerde durman gerekir. Ne demek bu? Ya Rabbi ben de senin Habibine Resulüne, sevdiğine Muhammedine Tabi oldum, uydun. Ben de onun durduğu yerde şimdi duruyor. Sana halimi arz ediyorum. Nasıl arz ediyoruz halimizi? Önce namaz nasıl kılınır, kılınmalıdır? Onu beraber anlamaya çalışacağız. Niyet ettik. Allah'ın huzuruna çıkmaya, miraca çıkmaya niyet ettik. Allahu Ekber dedik. Elimizi kaldırdık, tek biri getirip Allahu Ekber. Allah tek büyüktür dedik. Tek büyük Allah'tır. Büyüklük bir tek Allah'a maksustur. Allah en büyüktür değil. Allah en büyüktür demek, başka büyükler de var demektir. Başka büyük yok. Allah tek büyüktür. Büyüklük bir tek Allah'a aittir. Gerisi gerisi küçük. Gerisi Gerisi yaratılmış mahluk, gerisi Allah'ın yarattığı kulları, mahlukatidir, varlığıdır, yarattığı varlıktır. Gerisi bütünüyle Allah'a muhtaç olan varlıktır, varlığını da Allah'a muhtaçtır. Allah hay ve kayyum isminin tecellisiyle tecelli etmiş, onu varlıkta tutuyor, diri tutuyor. Eğer tecellisini bir an durdursa her şey yok olur. Her şey yok olucudur. zülcelal i ikram olan Rabbinin vakı'ıdır. Vakı'ı olan odur. Gerisi, gerisi aziz bütünüyle kendisini yaratan Rabbine muhtaç varlıktır. Varlığı da Allah ile vardır. Allahu ekber dedi bütün varlıktan sıyrılması gerekir. Kendisini yaratan Rabbinin huzuruna çıkması gerekir. Allah'ın zatı hakkında tefekkür edilmez. Çünkü akıl buna yetmez. Ama ne demelidir? Beni yaratan Rabbimin huzurundayım. Ne demesi lazım? Ya Rabbi ben geldim. Hani sen beni davet ettin ya, günde beş sefer kulüm gelsin dedin ya, ben geldim ya Rabbi. Huzuruna geldim. Her şeyi bıraktım, geldim ya <Gülüyor> Geldim. Bu aciz kulun geldi ya Rabbi. Bu zayıf kulun geldi ya Rabbi. Sana gelmeden önce bir sürü hata yanlış yapıp öyle geldi ya Rabbi. Ama bak geldim ya Rabbi. Kaçmıyorum. Senden kaçmıyorum. Huzurundan kaçmıyorum. Geliyorum. Senden başka gidecek yerim yok. Ne kimse günahımı affedebilir bana mağfiret edebilir ne de bana yardım edebilir. Bana yardım edecek nesir olan sensin. Bana rahmet edecek olan Rahman ve Rahim olan sensin. Benim günahlarımı affedecek olan, afı olan Rabbim sensin. Gafur sensin, gafar sensin. Onun için senden kaçmıyorum ve geldim. Başka her yere gidebilirdim ama gitmedim. Ben sana geldim ya Rabbi. Beni huzuruna kabul et. Sen benim Rabbimsin. Sen beni yaratan Rabbimsin. Sen benim Subhan Rabbü'l. <gülüyor> ne diyoruz hemen? Subhaneke. Subhanet. Sen Subhansın ya Rabbi. Allahumme ve bihamdik. Sen benim Allahımsın. Hamd senindir. Hamd senin içindir. Ben ben senin aciz kulun. Ben bir tek seni övebilirim. Senin kul olarak övgüne layık olmak istiyorum. Temiz olmak istiyorum. Ama hatam var, kusurum var, günahım var, yanlışım var, acziyetim vardır. Bunu biliyorum. Senin subhan olduğunu biliyorum. Noksanlıktan beri olan sensin. Kusursuz olan sensin. Eksiksiz olan sensin. Bütün güzelliğinle, esmanla, sıfatlarınla Kamil olan sensin. Mükemmel olan sensin. Noksansız olan sensin. Ben, ben aciz kulum. Ve tebareke ismuk. Senin ismin mübarektir. Senin bütün isimlerin mübarektir. Bütün isimlerinin tecellisini istiyorum. Bütün güzelliğinle bana yardım etmeni istiyorum. Yani... Rızka ihtiyacım olduğunda beni rızıklandır. Keremine ihtiyacım olduğunda Kerim ismiyle bana ikram et. Rahmetine muhtaç olduğunda, ihtiyacım olduğunda bana merhamet et. Affına, mağfiretine muhtaç olduğunda, layık olduğunda bana mağfiret et. Beni affet. Her bir isminin tecellisiyle bana tecelli et güzelliğinle bana tecelli et bana muamele et özürüne geldim sana geldim ya Rabbi evet. senden başka ilah yoktur bütün güzellikler sana aittir bütün hamdler sana aittir övgüye layık olan sensin sen yüceler yücesisin senden başka ilah yok Senden başka kudret sahibi yok. Bütün güzeller güzelliklerini senden almış. Herkes, her şey sana muhtaç. Sen hiçbir şeye muhtaç olmayansın. Evet, sonra başlıyor. Fatiha'yı okuyorsun. Elhamdülillah yerrebil alemi. Ham, övme ve övülme Alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Kim neyi överse övsün, seni övüyor ya Rabbi. Çünkü o sana ait. Onu yaratan sensin. Kimde bir güzellik varsa, o güzellik sendendir. O o güzelliği senden almış. İster bundan haberi olsun, ister bundan haberi olmasın. Kim neyi övüyorsa, neye güzel diyorsa, o güzellik sana ait. Onun için bütün övgüler hamdler sana ait seni öveni sen hamd edersin hamd de sana aittir övmek de sana aittir övülmeyi hak edenin seni öven övülmeyi hak eder niye kulluğunu anlamış senin büyüklüğünü anlamış kendi acziyetini anlamış kul olarak övülmeye layık olur ben seni övüyor sana hamd ediyor senin övgüne de kul olarak layık olmak istiyorum. Er-Rahman ve Rahim. Sen Rahman ve Rahim'sin. Sen benim Rahman ve Rahim olan Rabbim'sin. Eğer senin rahmetin olmazsa, benim kurtuluşum olmaz. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Eğer Allah insanların amellerine göre muamele etseydi, yeryüzünde canlı varlık bırakmazdı. İnsanların ameline göre muamele etmiyormuş. Rahmetine göre, rahmetiyle muamele ediyormuş. Sen benim rahman ve rahim olan Rabbimsin, bana rahmetin ve muameleyin. Beni yerin dibine geçirme. Maliki i sen din gününün sahibisin. Hem dünyanın hem ahiretin sahibisin. Kıyamet günü hesap soracak olan sensin. Beni dünya hayatından hesaba çekecek olan sensin ya Rabbi. Huzuruna geldim, hesabını veremeyeceğim bir hayatı bana yaşatma ya Rabbi. bana yardım et. İyyâken abdû ve iyâken estâîn. Yalnız sana abdoluyorum ve yalnız seni istiyorum. Seni istiyorum, ne istersem isteyeyim senden istiyorum, senden de seni istiyorum. Huzurda bunu evet, bizzatihi evet, birinci muhatap olarak Rabbimize söylüyoruz. Seni istiyorum, seni senden istiyorum, ne istersem isteyeyim, onu senden istiyorum. Başka ne istiyorsun? Ehdine siratel müstakim. Senden sirat-i müstakime hidayet olmayı istiyorum. Sirat-i müstakimde yürümeyi istiyorum. Sirat-i müstakim üzerinde, dost doğru yolunda sana gelmek istiyorum. Senin rızanı, dostluğunu, cemalini kazanmak istiyorum. Senin bana kulum demeni istiyorum. Senin bana senden razı olduğum kulum demeni istiyorum. Kimlerle beraber? Allah öğretiyor. Siratel lezine en'amta aleyhim diyoruz. O kendisine nimet verdiğin kullarınla beraber eyle beni ya Rabbi hem dünyada berabereyle hem ahirette berabereyle nebilerinle peygamberlerinle berabereyle gönlümü berabereyle manevi olarak berabereyle beni sıddıklarla berabereyle sana karşı sadakatini ispatlamış olanlarla berabereyle beni şehitlerle şahitlerle, imanını kendisine şahit kılmış olanlarla berabereyle beni salihlerle beraber eyler. Tabii ki bu lafta değil. Nerede bir salih varsa onunla beraber olmaya çalışıyor. Nerede bir siddik varsa onunla beraber olmaya çalışır. Nerede hayatı imanına şahit olmuş biri varsa onunla beraber olmaya çalışır. Gönlünü Allah'ın peygamberlerinden, nebilerinden, resullerinden ayırmaz. Onları sever gönül itibariyle onlar gibi yapmaya çalışır. İmtihana tabi tutulduğunda onlar gibi yapmaya çalışır. Ateşe atılsa Hz. İbrahim ateşe atıldığında hasbunallahu ve nimel vekil demişti der o da hasbunallahu ve nimel vekil der bir yanlış yapıp bir kuyuya düştüğünde bazığın karnından düştüğünde mağaraya düştüğünde la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine der Yunus gibi söyler. Peygamberleriyle beraber olur yani. Evet. Bütün bunları söylerken huzurda Allahu Ekber deyip iyidir. Emrindeyim ya Rabbi. İşittim ve itaat ettim. Bütün bu söylediklerimi, bu Fatiha'yı üstüne okuduğu sürede her neyse bunu İşittim ve itaat ettim. Huzurunda eğiliyorum. Bütün bunları senden bir ikram olarak görüyor ve sana hamd ediyorum. Eğildi ne diyor? Azim olan Rabbinin ismini tesbih et. Ayetti bu. Subhane Rabbi azim. Subhan. Sen Subhansın ya Rabbi. Sen benim Rabbimsin. Sen el-Azîm'sin. Ben senin önünde eğildim ama huzurunda emrine karşı. Huzurunda eğildim ama bu yetmiyor. Sen öyle bir azim, öyle bir azamet sahibisin ki bu eğilmem yetmez. Doğruluyor. Secde etmek için doğruluyor. Doğrulurken ne diyor? سَمْيَ اللّٰهُ hamide. Allah ham dedenin hamdini işitti. Neden biliyorsun işittiğini? Rabbim beni işitti diyorsun. Çünkü huzurda Rabbinle muhatapsın da ondan. Beni işiten Rabbime hamd olsun. Konuştuğumda beni dinleyen Rabbime hamd olsun. Seni Allahu li Rabbim beni dinledi. Rabbime hamd olsun. Sonra secdaya gidiyorsun. Ne diyorsun? Sübhane Rabbiyel A'la. Benim Rabbim Sübhan'dır. Her türlü noksanlıktan münezzehtir. Bütün kemal sıfatlarıyla mutasıftır. Bütün kemalak, bütün güzellik ona aittir. Ve o A'la'dır. E yüceler yücesidir benim Rabbim. O yüceler yücesidir. Ben de acizler aciziyim diye başını yere koymuşsun ayet kerimede buyurur diye Secde et yaklaş. Secde etmiş ve yaklaşmış. Allah'ın huzurunda secdedeyiz ve Allah'a en yakın haldayız. En yakın hal neymiş? En aciz olduğun haldir. Allah'ın büyüklüğünü, azametini, azim ismini, ehla ismini, ekber ismini zikredip onun büyüklüğünü anlayıp tadıp kendi acizliğini anladığın andır. Başını yere koyup acizliğini, arziyetini anladığın an Allah'a yakınsın. Allah ile arandaki perde kalkmıştır. Biri başını secdeye koyduğunda perde yoktur. Secdede kul ile Allah arasında perde yoktur. Allah'ı zikrederken de bu böyledir. Biri Allah dediğinde perde yoktur. Aradan perdeler kalkmıştır yani. Böyle olursa Resulullah Efendimizin buyurduğu gibi kul kiminle konuştuğunu eğer anlarsa, bunu tadarsa, bunu bilirse namazdan ayrılmak istemez. Böyle biri hiç namazdan ayrılmak ister mi? Kendisini yaratan Rabbi ile sohbet ediyor. Konuşuyor. Rabbi onu dinliyor. Onun hamdini dinliyor. Şükrünü dinliyor. Tesbihini dinliyor. Eğer Allah onu miraca, huzura kabul etmişse ki herkesi kabul eder. Kullarını davet etmiş ve kabul eder. Onu peygamberinin bulunduğu makamda bulundurur, dördürür. Artık kul olmamalıdır. Kim vardır onun yerinde? Kim olmalıdır? Onda kim tecelli etmelidir? Peygamberi. Onun adına, onunla Huzurda durman gerekiyor. Evet. Durduk, halimizi Allah'a arz ediyoruz. Allah bize cevap verir mi? Elbette ki cevap verir. Ama ettehiyattaki gibi cevabı bizim vermemiz gerekir. Nasıl bizim vermemiz gerekir? Biz konuşurken, Allah bize cevabı verirken hitap ruhadır. Rohtan gönüle geliyor. Senin gönlüne gelen Allah'ın sana hitabıdır. Nasıl hitap geliyor? Allah'ı tanıdığın kadarıyla, Allah'ı bildiğin kadarıyla. Senin tanıdığın Allah sana hitap edecek çünkü. Onun için boşuna iki seneden beridir esma-i anlattık, İslami anlattık, imani anlattık. Allah'ı anlatırken iki sene sürdü. Esmaur ül Allah'ı tanıdığın kadarıyla Allah seni muhatap alıp hitap edecek. Nasıl? Huzura çıktık. Halimizi Rabbimize arz ettik. Yanlış yapmışız mesela. Kendimizi söyleyeyim mesela. Diyelim ki yanlış yapmışım. Herhangi bir şeyi eksik yapmışım. Ne demem lazım? Ya Rabbi geldim. huzuruna geldim. Ama bir yanlışla geldim. Üç beş tane yanlış yaptım öyle geldi. Açmak yok. Allah'tan başka gidilecek yer mi var? Yok. Geldim ya Rabbi yanlış yapmışım. Şurada şöyle yanlış yaptım. Yanlışımı kabul ediyorum. Yanlışsa asla yanlışımızı savunmuyoruz. İblis bize böyle hile yapar. Yanlışı yapıyorsun ona yüz türlü fetva üretir. İşte şu şundan dolayı oldu. Bu bundan dolayı oldu. Diyelim ki birini çekiştirmiş, eleştirmiş, gıybet yapmış. Kardeşinin etini yemiş. Yanlış. İşte ben doğru söyledim diyor. Şeytan diyor ki sen doğru söyledin. Doğru söylemişse gıybettir. Zaten eğer doğru söylememişse o iftiradır. İşte eğer şey olsa ben bunu onun yüzüne de söylerim. Yüzüne söylesen iki türlü hata olur. <gülüyor> Yazıklar olsun. Veyl <gülüyor> olsun o insanlara ki, o kişilere ki insanları önünden çekiştirir, arkasından çekiştirir. Önünden çekiştirme başka bir gibi. Başka bir yanlış. Allah bunu yapma dedi. Ama yaptık, farz edelim. Ne diyeceğiz? Yanlış yaptım ya Rabbi. Bir an için şeytana uydum. Ayakım kaydı, farkına varmadan oldu ya Rabbi. Senden af diliyorum. Mahfilet diliyorum. Beni affetmeni istiyorum. Kardeşimin etini yedim. Evet, her ne kadar o anda hemen sonra tövbe etmiş olsam bile, ağzımı yıkarmış olsam bile yanlış yaptım ya Rabbi, diyoruz. Alacağımız cevap nedir? O andaki gönül haline göre cevabı alıyorsun. Gerçekten tövbe etmişsen, istiğfar etmişsen alacağın cevap nedir? Ben senin gaffar olan Rabbimim. Ben senin gafur olan Rabbimim. Seni mağfiretle karşıladım. Ben senin tevvab olan Rabbimim. Tövbeni kabul ettim. Senin rahman ve rahim olan Rabbim, Sana rahmetimle muamele ettim. Temmizledim seni. Sildim. Olmamış gibi sildim. Yani sen kendi günahını anlatıyorsun. Yanlışını söylüyorsun. O da kendi güzelliğini söyleyecek. Başka türlü olmaz zaten. Allah'ı tanıyanlar bunun böyle olduğunu biliyor. Evet. Yanlışımız ne olursa olsun... Ege Efendimiz buyurduysa beş vakit namaz bizi temizler. İki namaz arasında işlenmiş olan günahları siler dedi. Nasıl siliyor? Yani Egil Kalk Egil Kalk silindi mi şimdi? Sen tövbe bile etmedin, istifar bile etmedin. Bu namaz senin günahını nasıl silsin? Tövbe etmeden, pişman olmadan, istifar etmeden siliniyor mu? Silinmiyor. Bunun için namazın namaz olması gerekiyor. Evet. İlle de günah işlemiş olman gerekir. Günah işledin ise istiğfar ediyorsun, tövbe ediyorsun. Huzura çıkmayı özlemiş olman gerekir. Huzura çıkmayı özlemiş olman gerekir. Ya Rabbi, geldim. Huzuruna çıkmayı, seninle sohbet etmeyi, sana hamd etmeyi, seni tesbih etmeyi, tekbir etmeyi, tahlil etmeyi özledim. Seninle olmayı özledim. Ger zamanlarda beraber olmuyor muyuz? Beraberiz. Ama o özel bir beraberlik. Davete icabet ettiğin bir beraberlik. Yani senin biriyle karşılaşman ayrı şeydir. Onun seni özel olarak davet edip, onunla buluşmuş olman başka bir şeydir. Günde beş sefer Allah seni özel olarak huzuruna davet ediyor. Özel. Seni yaratan Rabbin davet etmiş. Biri diyebilir ki ben Rabbimi istiyorum. Olur. Seni davet ediyor zaten. Eğer istiyorsan ne yapman lazım? Onun davetine icabet etmen lazım. Özel davetine icabet etmen lazım. Özel. Eğer herhangi bir sevdiğimiz bizi davet etse, birini sevsek o bizi davet etse, gitmez miyiz? Gitmeden önce farklı güzel bir hal almaz mıyız? Aşkla, muhabbetle, sevinçle gitmez miyiz? Gideriz ama orada Allah seni davet etti. Yoksa buna iman etmedik mi? İman etmeden olmuyor. Evet, ne diyoruz? Geldim ya Rabbi. Geldim, davetine icabet ettim. Bu büyük şerefi kabul ediyorum ya Rabbi. Sen bana şeref vermişsin. Beni davetinle, huzura davetinle, namaza, miraja davetinle şereflendirmişsin. Bunu bir şeref olarak kabul ediyorum. En büyük şeref olarak kabul ediyorum. Evet. Herkesin bir gönül hali vardır, yaşadıkları vardır, tatlıları vardır. Rabbini tanıması, bilmesi vardır. Namazda Rabbimizle baş başayız. Baş başa olmalıyız. Baş başa olmayı sevmeliyiz. Onunla olmayı, onunla sohbet etmeyi, ona hamd etmeyi, tesbih etmeyi, zikretmeyi, Sevmeliyiz. Hepsinin bir karşılığı vardır. Tehcatü'yü okurken nasıl ki Resulullah Efendimiz Allah'a hamd ettiğinde yani ne buyurdu? Esselamu aleyke. Orada onu da söylüyorsun. Niye söylüyorsun onu? Biraz önce söylediğim gibi Allah senin gönlüne vahy ediyor. Artık onu senin söylememen gerekir. Onun Allah'tan bir hitap olması gerekir. Esselamu aleyke ya abdi demesi lazım. Sana selam olsun. Kulun. Bizim ne dememiz lazım? Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Bana ve bize ve salih kuların üstüne olsun ya Rabbi. Fatihayı okurken de onu söylenmişti. Ya kene abdu ve ya kene Ben sana kul oluyorum değil. Ben sana abdoluyorum değil. Ben seni istiyorum değil. Biz sana abdoluyoruz ve biz seni istiyoruz. Yani ben öyle bir topluluğun, cemaatin içindeyim ki biz hepimiz seni istiyoruz. Bizim istediğimiz sensin. Eğdine sırat-ı müstakrim derken bizi sırat-ı müstakrime hidayet et. Bizi, beni değil. tek başına olmuyormuş. Allah bizi beraber görmek istiyor. Hep beraber. Beraber kulluğumuzu yapmamızı istiyor. Kendisini beraber zikretmemizi, beraber secde etmemizi, beraber Rabbimizi istememizi istiyor. Onun yolunda beraber olmamızı istiyor. Onun için tek başına hidayet olmuyormuş. Tek başına adlıkla kulluk da olmuyormuş. Allah ben demedi biz dedi. Beraber oldu. Kardeşimize yardım ederken kendimize yardım etmiş oluyoruz. Hep beraber namazımızı inşallah Allah'ın huzurunda miraçta durarak kılacağız. En azından bu bir başlangıç olsun. Sonra devamında gereğini anlatacağız inşallah. Hep beraber yapmaya çalışacağız inşallah. Allah hepimizi gerçek manada namazı ikame edenlerden eylesin. Amin. Namazın hakikatini yaşayanlardan eylesin. Amin. Bunu tadanlardan eylesin. Allah'ın namazını kabul ettiği, Amin. huzura kabul ettiği kimselerden eylesin. Amin. Kıyamet günü namazının yırtık bir paşavra gibi yüzüne atıldığı kimselerden eylemesin. Namazı kabul olmayan, namazı yükselmeyen kimselerden eylemesin namazı, ibadetini taklidi olarak değil, hakiki olarak yapanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun.